Hocam buradan hareketle sanat ve estetiğin, kültür ve medeniyetin gelişmesinde ihsanın rolüne dair neler söylersiniz? Evet Elif Hocam, ee, Peygamber Efendimiz e, İslam'ı Hicaz bölgesinde e, e, yaymaya başladı e, ve Medine İslam Devleti'ni Peygamber Efendimiz e, e, geliştirdi ve orada bir devlet kurdu. E, ve bununla da kalmadı. Peygamber Efendimizin hayattayken e, İslam Devleti'nin e, hudutlarının e, geliştiğini görüyoruz. E, Hulefai Raşid'in döneminde e, özellikle e, kıtalara artık yayılmaya başladığını görüyoruz İslam Devleti'nin. E, bu sadece e, kılıçla yapılan bir e, genişleme değil aslında. E, yani öyle olsaydı eğer e, belki e, bir yerde kalır ve bu kadar bir gelişme ve bu kadar bir kabul görmeyebilirdi. Bunun bir örneği Moğollar olarak verilebilir. Moğollar çok kuvvetli bir şekilde geldiler Anadolu'ya ancak tutunamadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. Bu bakımdan aslında Peygamber Efendimizin bu açmış olduğu yolda İslam medeniyetinin sadece fiziki olarak, zahiri olarak bir genişlemesi söz konusu değildi. Aynı zamanda etik, estetik, sanat, kültür ve her türlü yani medeniyetin içinde bulunan her türlü kurumda da bir gelişme ve bir aslında yükselmeyi beraberinde getirdiğini görüyoruz biz. Kolay değildi bu iş. Bir tarafta e, antik Yunan e, felsefesinin mirasını e, taşıyan Bizans İmparatorluğu, diğer tarafta bir e, Fars e, medeniyeti, yine e, Hint medeniyeti. Yani bunlar çok kadim medeniyetler ve bunların e, karşısında e, Arap toplumundan çıkmış, e, Arap topraklarından çıkmış e, ve e, yeni e, gelişen bir e, aslında medeniyet var. Biz burada aslında ihsanı o kadar derinden yaşıyoruz ki Peygamber Efendimiz e, Bizans İmparatorluğu'na e, mektup gönderiyor. Ya Burada kendine e, çok büyük, büyük bir özgü var çünkü tevhid ile yola çıkıyor Peygamber Efendimiz ve adalet ile yoluna devam ediyor. Ondan sonra ihsan izliyor bunu ve yapmış olduğu her inşallah rızası için yapıyor Peygamber Efendimiz. E, ilahi Kelime Metullah için elinden gelen her şeyi yapıyor ve e, bunun daha da geliştiğini görüyoruz, medeniyetler inşa ettiğini görüyoruz, Endülüs'e kadar ulaştığını görüyoruz. Burada aslında İslam'ın cevherinin de farkına varmış oluyoruz. Yani kolay değildi o medeniyetleri dize getirmek ve kolay değildi aslında o medeniyetlerin üzerine bir İslam medeniyeti oluşturmak. Evet, evet. Abbas devletinin içinde Beytül Hikme'yi kurup orada e, batının e, eserlerini tercüme ettirip aynı zamanda sarayda bu eserleri e, cedel yöntemiyle veya okuma yöntemiyle e, sürekli olarak e, tahkik eden bir e, sultan var. Bütün bunların aslında e, altında biz e, i̇hsan kavramını görüyoruz. Yani sürekli bir gelişme, sürekli bir e, yenilenme e, ve e, bu gelişmeyle birlikte aslında haberdar olma, farkına varma, yücelme, yükselme görüyoruz. E, günümüzde de bizim buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. E, peki e, şu anda durum nedir? Batı'da e, sekülerleşmeyle beraber e, Elif Hocam, ee, bazı e, yazarların biz e, bu eksen kaymasını artık eserlerine taşıdığını görüyoruz. E, sekülerleşme beraberinde aslında e, o e, tinsel e, düşünce dediğimiz e, tanrı anlayışını e, yok edince e, sanatta da aslında savrulmalar başlıyor batıda. Bu sebeple aslında sanatın içinde de e, bir ihsan düşüncesi mutlaka bulunması gerekiyor. Bu kadar kaosun içinde o kozmosu e, oluşturmak yine e, tevhid inancıyla, adalet düşüncesiyle ve yine ihsan ile e, e, anlaşılabilecek bir kavram. Yoksa her şey darmadağınık. E, bununla ilgili olarak bir e, eser e, Danut Kuspit'in Sanatın Sonu adlı e, eserini bahsediyor yani ifade edebilirim, tavsiye edebilirim, e artık e, post sanat deniyor buna ve sanatın sonunun geldiğini e, ve e, Pazarın taleplerine göbekten bağlı post sanatçılar yetiştiğini ifade ediyor Donald Kuspit. Bu tespitler çok enteresandır, çok ilginçtir. Yani eksen kaymasına uğradığı zaman bir muz kabuğunu bile çerçeveleyip bunu bir sanat olarak ortaya koyan bir batı zihniyetiyle veya batı düşüncesiyle artık karşı karşıya kalıyoruz. Elif Hocam son olarak önce İhsan Allah'ın rızasına tabi olarak sonsuzluğa dahil olmalı. Sonra insan sonsuzluğa dahil olmalı diye düşünüyorum. İhsan sonsuzluğa tabi olmadıkça insan sonsuzluğa tabi olamaz demek istiyorum.